Sa'id İbn Abi Waqas radıyallahu taala anhu zamanında Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı ile mecusu, Mecusi dinine mensup olan Farişiler arasında bir savaş vuku bulur. Müslümanlar ile kafirler arasında. Savaş şiddetlendiği zaman Mecusilerin, Farislerin kralı Rus'tum Müslümanlara bir elçi gönderir ve der ki Siz bize bir elçi gönderin ki ne istiyorsunuz, talepleriniz nedir diye bilelim ki ona göre belki de taleplerinize muafık oluruz, kabul ederiz taleplerinizi bunun üzerine Sa'id ibn Abi Waqas radıyallahu taala anhu şura ehli ile bir istişare yapar. Ve müminlerden bir topluluğu onlara elçi olarak göndermeyi düşünür. Buna binaen Rabi' İbni Amir radıyallahu taala anhu der ki: Ey Sa'id ibn Abi Waqas onlar acemlerin örfü ve adeti şudur. Onlara bir kavim gittiği zaman, bir topluluk gittiği zaman onlar bu topluluktan şunu anlarlar. Bunlar bize ihtiram ediyor, hürmet ediyor, tazim ediyor. Dolayısıyla onlara bir topluluk değil de sadece bir kişi gönder. Ki izzetimizi koruyalım. Bunun üzerine Sa'id ibn-i Ebi Vakas radiyallahu teala anhu Rebi'i İbni Amir'i elçi olarak gönderiyor Mecusilere Elçi olarak giden Rebi'i İbni Âmir Radiyallahu Teala Anhu Küçük bir atına binip Yanında mızrağını alıp Onlara elçi olarak gidiyor Onlara yaklaştığında Onlara yaklaştığında Durduruyorlar Sen kimsin? Diyor ki ben Müminlerin elçisiyim. Diyorlar dur. Ta ki Rus'tum. Kralımıza haber verelim. Krallarına haber verdiklerinde kralın müsteşarları istişare ettikleri şahıslar diyor ki onlara bu elçiye öyle bir yer hazırlayalım ki öyle bir süsleyelim ki buraları bizim ne kadar kuvvetli ne kadar izzetli ve azim olduğumuzu bizi Gösterelim ona Bunun üzerine Krallarına altından bir taht Bir arş hazırlıyorlar Yere halılar Seriyorlar ipekten yapılmış halılar Ve kenarlarında da Altınla süslenmiş Altınla süslenmiş Elbiseler Altınla süslenmiş Yastıklar hazırlıyorlar ve izin veriyor aleyküm selam izin verildiği zaman Rabi İbn Amir radıyallahu teala anhu içeriye giriyor diyorlar dur giremezsin böyle niye önce mızrağını e, almamız lazım yoksa kralın yanına böyle giremezsin diyor ki Rabi İbn Amir radıyallahu teala anhu bizden elçi talep eden sizsiniz ya beni böylece kabul edersiniz veyahut da ben geri dönüyorum. Derler de ortağı ki Rüstüm'le istişare edelim. Bir soralım ne yapıyor? Rustum der ki o ancak bir şahıstır. İzin verin ona. Bir şahıstan bir kişiden bir şey olmaz. Ve izin veriyor. Küçük zayıf atıyla Rustum'un yanına gidiyor. Rüstüm'ün yanına giderken halıları attan inmiyor. Halıların o ipek halılardan altın altınla süslenmiş halıların üzerine doğru Rüstüme doğru gidiyor. Sonra yolun ortasından atından iniyor. Ve oradaki altınla süslenmiş iki tane yastığı iki tane yastığı alıp onu o yastıkları yırtıp atını o yastıklara bağlıyor. O yastıklarla bağlama şeyi yapıyor, ipliği yapıyor. Sonra Rüştüm'ün yanına gidiyor Mızra ile birlikte ve yere oturuyor. Rustum diyor ki gel yanıma otur. Neden yanıma oturmuyorsun? Diyor ki biz sizin zinetinize ve süsünüze oturmayız. Rebi İbn Amr radıyallahu taala anhu. Ve burada ilk işareti müminlere ilk ilk işareti ilk nasihat ilk işareti burada vermiş oluyor. Yani dem şunu demek istiyor. Diyor ki <gülüyor> biz dünyalık için gelmedik. Dünya bizim için bir şey ifade etmez. Biz ancak Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için geldik demek istiyor. Sonra Rustum diyor ki Ne için geldiniz? Bizden ne istiyorsunuz? Rabi ibn Amir Radiyallahu Teala anhu diyor ki اَتَيْنَا لِنُخْرِيجَكُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ اِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ Biz sizi kullara ibadet etmekten çıkarıp kulların Rabbi olan Allah'a itaat, ibadet etmeniz için bunun için geldik diyor. Ya bunu kabul edersiniz veyahut da bizim ve sizin aranızda ancak bir kital ve savaş vardır. Rustum diyor ki bekle. Ta ki istişare edeyim. Kavmimle istişare edeyim. Kavmimle istişare edip ettikten sonra kavm diyor ki müstescharlar bunlarla savaşalım. Görmüyor musun? Üstündeki elbise kıyafet eski bir elbise. Atı zabzayıf. Bunlar ancak, bu Araplar, bu Bedeviler ancak yaşamak için, hayatta kalmak için yiyecek arıyorlar ve avretlerini örtmek için de yiyecek arıyorlar. Bunları çok kolayca, kolayca yeneriz. Ruslum akıllı birisi diyor ki bunların kıyafetlerine, mazharlarına bakmayın. Vallahi bunların sözü kıyafetlerinden ve mazharlarından daha izzetlidir. Bunların kalplerine bakın. Vallahi bunlardan daha fazla izzetli ve e, dinlerine sahip kendini Allah'a güvenen insanlar görmedim diyor. Kavmi diyor ki maazallah Onların dinine mi ediyorsun? Bakmıyor musun? Onlar bir çöl arabı. Bunlardan bir şey olmaz. Diyor ki sakın mazarlarına bakmayın, kalplerine bak bakın. Rabi'yi İbni Amir onların bu hilesini güya o süsle onun kalbini alacağını fark edip diyor ki ey rustum, bizim ile sizin aranızda üç şey vardır. Ya Müslüman olursunuz, Müslüman olduğunuzda sizi rahat bırakıp bırakırız ve mallarınız ve canlarınız bize haram olur ve yerleriniz sizin olur biz de döneriz. Ya da bize cizye verirseniz, para verirseniz yaşamak için veyahut da bizim ile sizin aranızda bizim ile sizin aranızda savaşmaktan başka bir şey yoktur. deyip Rabi İbni Amr Radiyallahu Teala Anhu atına binip geri dönüyor. Sa'id ibn Abi Waqqas radıyallahu taala anhu ya. Yani. ibn Amir gibi bir sahabinin böyle demesi şaşırılacak bir olay değildir. Zira kendisi Ömer ibn el-Hattab radıyallahu taala anhu'nun zamanında yaşamıştır. O Ömer radıyallahu taala anhu ki şöyle diyor. Azzanallahu bil İslam Allah-u Teala bizi İslam ile izzetlendirdi. Eğer bu, biz bu izzeti İslam'dan başka bir şeyde ararsak, allah Teala bizi zillete düşürecektir. Diyen Umar radıyallahu teala anhu'nun arkadaşıdır. rabbiye İbn İbni Amir radıyallahu teala anhu. Ve Umar radıyallahu teala anhu'nun zamanında, bir ay gibi kısa bir sürede, o ki en büyük devletler olan Rum ve Faris devleti, Yermuk ve Kadisiye savaşlarında ele geçirilmiştir. Bir ay gibi kısa bir kısa bir kısa bir e, mühlet içinde. Ala kulli hal kardeşler bu kıssadan bu izzet ve şeref dolu kıssadan çıkarılacak faydalar vardır. Bu faydalardan bir tanesi ki bu dersimde işleyeceğim faydalardan o da kişinin elbisesi Kişinin mazharı o kişinin ne olduğuna ünvanıdır Adresidir sizin anlayacağınız şekilde. Kişinin elbisesi o kişinin adresidir. Kişinin elbisesi ile mazhari ile o kişinin hangi inanca sahip olduğunu hangi görüşe sahip olduğunu takriben tahmin edebilirsiniz. Bundan dolayı kardeşler bundan dolayı İslam dış, iç batına önem verdiği gibi dışa da önem vermektedir. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi kalpte öyle bir e, cesette öyle bir et parçası var ki o ıslah olursa bütün ağzalar ıslah olur. O ıslah olmazsa fasit olursa bütün ağzalar fasit olur. Dikkat edin o da kalptir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Ebu Hureyre radıyallahu anhu diyor ki kalp kraldır. Azalar ise kalbin askerleridir. Kalp neyi emrederse azalar da azalar da onu, onu yapar. Bundan dolayı kardeşler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişinin batınını ıslah etmesi gerektiğini anlattığı gibi keda zahirinin dış görüşünün de ıslah etmesine bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiştir. Ne gibi topuktan aşağı elbise giymeyi yasaklamıştır. Ateşlidir demiştir. Sakal bırakmayı emretmiştir. Bıyığı kısaltmayı emretmiştir ve bıyığını almayan bizden değildir demiştir. Ve kadınlar için tüm avretlerini örtmesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emretmiştir. Bundan dolayı kardeşler kişinin dış görünümü Elbisesi o kişinin unvanı ve ve adresidir. Bundan dolayı kafirler bunu bildiklerinden dolayı bunu bildiklerinden dolayı Endülüs'te Arapça konuşmayı ve Arap Arap elbiselerini giymeyi yasaklamıştır. Çünkü biliyorlar. Dış onlar gibi giyinmek, Araplar gibi giyinmek veyahut da Arapça konuşmak neye götürür? İçe götürür. Sen müminler gibi giyinirsen bu demek ki sen onların ileride fikirlerini alırsın, belki de inancını alırsın diye bu yolu kapatmaları için bu yolu kapatmak için Endülüs'te kafirler, Hristiyanlar Arapça Arap elbisesini giymeyi ve Arapça konuşmayı yasak etmişlerdir. Daha sonra baktılar ki o zamanın kitabı birçok ilmi eserler Arapça olduğundan dolayı mecburen Arapça kitaplarını kendi dillerine tercüme etmeye tercüme etmeye başladılar. Ve birçok insan, birçok gayrimüslim kafir Arapça öğrenme zaruretinde düştüler. Çünkü o kitapları bazı kitaplar var ilmi kitaplar e, Arapça'da onları anlayabilmek için Arapça öğrenmeye e, gayret ettiler. Bundan da anlaşılıyor ki daha sonra Arapça'yı yasak ettik daha sonra Endülüs yine kafirlerin eline geçtiğinde yine Arapça'yı yasak ediyorlar ve müminlerin Arap elbisesi giymeyi yasaklıyorlar. Tamamen yasaklıyorlar. Bundan da anlaşılıyor ki yani kişi kendi sekafe, kendi kültürü, kendi dili, müminlerin dili olan Arapça kendi mazhari ile gayret etmesi gerekir. gururlanması gerekir. İzzetli olması gerekir. Bakın kafirlere bakın. Fransalılar, Fransa'da birçok Fransalı İngilizce konuşmayı kerih görüyor. Sen ona İngilizce konuştuğunda sana cevap olarak Fransızca cevap veriyor. Niye? Çünkü çünkü kişi o insanlar kendi diliyle izzetleniyor, kendi diliyle gururlanıyor. Kafir oldukları halde. Hatta bir kitap okumuştum bir e, Japonya Japon birisinin diyor ki biz Japonların bu kadar ileriye, teknolojiye Sahip olmamızın bir tek sebebi kendi dilimize sahip olduğundan dolayı, kendi kültürümüze sahip olduğumuzdan dolayı bu kadar ilerledik. Eğer sahip olmasaydık bu kadar ilerleyemeyiz diyor. Kendi kültürüyle, kendi diliyle, kendi diliyle iftihar ediyor. Ala <gülüyor> kulle hal, kâfirler bunu bildiğinden dolayı biliyorsunuz birçok harpler oldu. Mümin ile kafirler arasında birçok e, Hristiyanlar tarafından "Hrupu Salibiyeh" denilen e, Haşlı ordulu ordu ordusu düzenlediler ve birçok yeri istemar ettiler, birçok yeri e, ele geçirdiler. Ele geçirdikleri e, yerlerde ele geçirdikleri yerlerde onca senedir müminler kendi elbisesini korudular. Kendi elbisesini korudular. Kendi dillerini korumaya çalıştılar. Hatta Mısır'ı İngilizler ele geçirdiğinde Mısırlar İngilizleri alçak, zelil olarak görüyorlardı. Onların elbisesini giymeyi kerih görüyorlardı. Ta ki İngilizler çalışmak isteyenin İngiliz elbisesini giymeyi farz kılana kadar Mecbur kılana kadar. Hatta bir Mısırlı elbisesini çıkardığı zaman ve İngiliz elbisesini giydiği zaman sanki tüm elbisesini çıkarmış gibi o kadar haya duyuyordu. Başka elbiseyi giymekten dolayı. Ala hal birçok senedir müminlerin devletleri istihmar olmasına rağmen baktılar ki bunlar ne dilinden vazgeçiyorlar. Ne İslamdan vazgeçiyorlar, bir şeyden vazgeç bir şeyden vazgeçmiyorlar. Bundan dolayı bir araya geldiler. Küfür ehli dediler ki bu insanlar bu kadar senedir beldelerini, devletlerini istimal etmemiz etmemize rağmen halen dillerinden, halen e, kültürlerinden, halen dinlerinden vazgeçmiyorlar. Ne yapalım? Dediler ki bunlar örnek aldığı bir insan var. O insanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu örnek aldığı insanı çıkartalım başka insanlara örnek alsınlar. Başka, başka insanlara örnek alsınlar. Ve başka insanları örnek aldırmak için ilanlar, televizyonda reklamlar, filmler gibi böyle şeyler yapmaya başladılar. <gülüyor> Ve daha sonra bu planı tatbik etmeye başladıklarında plan yani birçok planla muvafık yani planlarını yerine getirdiler. Baktılar ki müminlerin lideri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun, bu liderden başka liderler yapalım diye birçok sinemacı birçok futbolcu birçok işte aklınıza ne geliyorsa müminler onlara meyil ettiğinde kendi dinlerini, kendi dillerini kendi mazharlarını bırakmaya başladılar ve maalesef kafirleri kafirleri tatbik etmeye başladılar. Çünkü onlar biliyor ki elbise ve dış görünüş kişinin unvanı ve adresidir. Dışı nasılsa Kişi İslam İbni Teymiye'nin dediği gibi kafirlere benzediği zaman bu benzeme ilk önce bir mazhar olarak, elbise olarak benzer. Daha sonra bu süluka ve ahlaka yansa, yansır. Daha sonra en sonraki mertebede ise akide ve düşünceye yansır. İslam da bunu bildiğinden dolayı kafirlere benzemeyi e, yasaklamıştır. Çünkü kötülüğe giden yol İslam'da İslam'da e, kötüdür. Ala kulli hal dediğim gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim için önderdir. Allah Resul diyor ki: "Laqat kana lekum fi Rasulillah usvetun hasene. Sizin için Allah Resulünde güzel bir güzel bir örnek vardır." Allah daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra örnek olarak alacağımız insanları bırakmıştır bize. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu taala anhuma gibi Diyor ki, İktedû billedîne Badi Ebu Ebu Bekren ve Ömer. Benden sonra Ebu Bekir ve, e, ve e, Ömer'e uyun. Diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kafirler de bu ön, önderleri karalamak için gördüğünüz gibi elinden geleni yapmışlardır ve halen yapıyorlardır. Karikatör gibi, e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kötü göstermek gibi veya da müminlerin önderlerini, sahabeleri kötü göstermek gibi, onları e, terör, terörist gibi göstermek gibi, elinden gelenini, e, gel, geleni yapıyorlar, e, zira e, müminler onları önder olarak kalmasın, başka, başka insanları önder olarak alsın diye. Ala kulli hal kardeşler. <gülüyor> Bazı insanlar diyor ki. Dış görünüş, mazhar, elbise sadece yani o kadar önemli değil. Bu sadece bir kabuk gibi. meyvanın kabuğu gibi diyorlar. Yani kabuktan bir şey olmaz gibi bazı sözler sarf ediyorlar. Bu ise şüphesiz ki yanlıştır. Çünkü o meyvenin aslı çekirdeği salih olmadığı zaman sahi olmadığı zaman, kaliteli olmadığı zaman o çekirdeğin kabuğu da kalitesi kalitesiz olur. O çekirdeğin kabuk kaliteli olduğu zaman bilki onun çekirdeği de çekirdeği de kalitelidir. Veyahut da deriz ki o kabuk kalitesiz olduğu zaman dışarıdan gelen hastalıklar kabuğu delir, deler ve kabuğun içindeki çekirdeğe vusul eder, çekirdeğe kavuşur. Ve böylece meyve ifsat olur, fasit olur. Bundan dolayı İslam iç görüş, batına önem verdiği gibi e, zahire de önem, önem verir. Bazı örnek veri, örnekler vereceğimiz verecek olursa kardeşler, birçok yani küfür beldesinde baktığın zaman, Müslümanların bazıları e, bayanlar peçe giydiğini görürsün, tüm kapandığını görürsün. Bu kadın kendi izle kendi dini ile gurur duyuyor, kendi dini ile gurur duyuyor. Ve kafirlerin birçoğu da bu kadını haset ettiği gibi bu kadını kıskanıyorlar. Ve diyorlar ki bu kadın bu ülkede kendi dini ile izzetleniyor. Başkalarına meyil etmiyor, şahsiyetli bir kadın, izzetli bir kadın. Haset ettikleri gibi ona da işlerinden hürmet ettiğini görüyorsun. Bunun dışında Müslüman ülkelerin birçoğunda kafirler gibi giyinen, onlara benzemeye çalışan insanları gördüğün zaman, sebebini aradığın zaman bakıyorsun ki bu insanların birçoğu temeyyüz olmak isteyen, öne geçmek isteyen, kendisini göstermek isteyen insanlar olduğunu görüyorsun. İlim marife veya faydalı bir şeyle öne geçemediğinden dolayı bunu başka bir şeyde göstermek istiyor. Ki bu da en kolay yol dış görünüşte. Güya ben Avrupalılar mutakaddimdir. Öndedir. Bizden daha öndedir. Onlardan olmasam bile onlar gibi olmaya benzeyim diye kendisini kendisini öne çıkarmaya çalışan zayıf olan insanları insanları görüyorsun Veyahut da kendisinde bir noksanlık bir eksiklik var olduğunu zanneden insanlar olduğunu görüyorsun e ben de bir noksanlık var bir eksiklikli var bu eksikliği telafi etmem için e, güya mutakaddim olan batıllar gibi giyinim ki. Velev ki onlara benzesem dahi bu eksikliği gidermiş olurum. Hatta bazıların İngilizce veya Fransızca veya başka bir dil konuşan insanları gördüğü zaman kendisi bir e, Arapça bildiği halde ve hatta kendi dilini bildiği halde e, Kur'an'ı ve sünneti anladığı halde kendisinin bu Arap ülkelerinde kendisinin bir utanç şeyine girdiğini görüyorsun. Niye? Çünkü bu insan kendisinden bir noksanlık hissediyor. Bir noksan o da İngilizce bilmemesi, Fransızca bilmemesi dolayısıyla bunu ben dış görünüşün dış görünüşüme yansıtayım diye e, batılların elbisesini giydiğini görüyorsun ki nasallahu lafiete ve sellama. bu da bu da eee İbn dediği gibi dış görünüş her zaman iç görü, içe yansır. Yani sen dışta onlar gibi benzesen, kafirler gibi benzemeye çalışırsan, bu iç içe de yansıyacaktır ve onlar gibi en sonunda onlar gibi düşünmeye, düşünmeye kalkacaksındır. Bundan dolayı İslam bütün bunları e, yasaklamıştır. Peki bu insanların böyle giyinmesinin veya bazı kafirlere has olan elbisesinin giymesinin sebeplerini araştırdığımız zaman, bu sebeplerden en büyüğü ise kişinin çevresidir. Kişinin çevresidir veya, o, ve o veya da o kişinin babasının zayıf olmasıdır. Çocuğuna söz geçirememesidir. Bu yani bu da e, tehlikeli bir şeydir. Yani çevre kötü olduğu zaman babasına kadar iyi olursa, annesine kadar iyi olursa bu kişi şüphesiz ki çevreden çevreden etkilenecektir. Wer de çevre iyi olsun fakat babası zayıf olduğu zaman, çocuğuna söz geçiremediği zaman bu kişi çocuk istediğini belki de istediğini belki de yapar. Annesi koca karıya söz geçiremiyorsa karı diyecek ki bırak çocuk ne yaparsa yapsın. Kadınların aklı biraz nakıstır. ha İşte benim çocuğum da işte şu müziği dinlesin, şu televizyona baksın, bu şeye baksın diye kadın böyle şeyler sözleme söylemesi çoktur yani. Kişi kocada zayıf olduğu zaman karısına söz geçiremediği zaman o çocuğun o çocuğun heba olduğunu heba olduğunu görürsün. Nasıl lafiyetü selam. Alakul hal kardeşler. <gülüyor> Bu anlattığım şeyler sadece bir mukaddimeydi. Dış görünüş zahir kişi Başka şeylere sürüklediğinden dolayı İslam dış görünüşe önem vermiştir ve bir hüküm ile gelmiştir. O hükümde İslam kafirlere benzemeyi yasaklamıştır. Kafirlere has olan bir şeyde onlara benzemeyi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştır. Kitap sünnet sahabenin sözü ve icma ile. Kitaptan Allahu Teala der ki: "Sümme cealnake ala şeriy'etin min emri fettebiha ve la tettebi la Allah der ki: "Sonra biz seni bir şeriat, bir yol üzerine e, e, hidayet verdik. O yola uy. Bilmeyenlerin hevalarına uyma. Bilmeyenlerin hevaları umumdur. Yani bütün hevalar. Yani onlara has olan hiçbir şey de onlara onlara Uyuma diyor Allahu Teala. Başka et Allahu Teala diyor ki vuxuttum kelle dine Onlar boş söz konuştuğu gibi siz de onlar gibi boş söz konuşmaya başladınız. Bazı şeylere dalmaya başladınız. İslam hakkında bazı sözler söylemeye başladınız, bilmediğiniz halde. Burada yani onlar gibi yaptınız diyor. Demek ki onlar gibi yani Allahu Teala onları zemme diyor. Zemme diyor, kötülüyor. Onlar gibi yaptınız. İbn Teymiyye rahimehullah teala Kawaidun Nurani isimli kitabında der ki Allahu Teala Kur'an'da veyahut da Resulü sünnetinde bir şey zemmettiği zaman bu şey ya haramdır ya, ya haramı yaptığından dolayıdır o kişi veyahut da farzı terk ettiğinden dolayıdır. Dolayısıyla Allahu Teala burada kötülediğine göre zemmettiğine göre onlar gibi olmanın haram olduğuna haram olduğuna delildir. Sünnetten ise Ebu Davud ve Müsledi İmam Ahmet'de geçen ve İbni Teymiye'nin hasenlediği hadiste Allah Resul diyor ki ''Men teşebbaha bi kavmin fehuve minhum.'' Kim bir kavme benzerse o o onlardandır. Kim bir kavme benzerse o onlardandır. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere benzemeyi yasakladı. Dedi ki sakalınızı uzatın mecusiler gibi olmayın. Daha ne dedi? Ayakkabılarını, ayakkabılarınızla namaz kılın. Çünkü kitap ehli Yahudi ve Hristiyanlar ayakkabıyla namaz kılmıyor. Başka oruçta sahur yapmamızı emretti. Niye? Çünkü kafirler sahur sahur yapmıyor. Bak tüm muhalefet. Başka bir an önce orucumuzu açmamızı emretti. İftar etmemizi emretti. Çünkü çünkü kafirler kitap ehli orucunu tehir ediyorlar. Başka Orucu muhasale etmeyi nehyetti. Yani orucu hep oruçlu kalmayı nehyetti. Çünkü kitap ehli her zaman oruçlu kalmaya gayret ediyordu. Yani akşamdan sonra durmuyordu. Devam ediyordu ta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara benzememiz için onu onu yasakladı. Daha namazda elimizi yanımıza koymayı yasakladı. Çünkü Yahudiler bunu yapıyor dedi namazlarında. Bak, sırf onlara muhalefet olsun diye. Daha Kabirlerde namaz kılmayı nehyetti çünkü çünkü bunun iki sebebi var. Çünkü Hristiyanlar kiliselerini ibadethane veyahut da kiliseler yaptığı zaman o kiliseye ölülerini gömüyorlardı ve oraya ibadet yapıyorlardı. Onlar gibi olmayın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı ve Yahudi Hıristiyanlara lanet etti. Peygamberlerinin kabirlerini mescit yaptılar, ibadethane yaptılar. Sizde benim kabrimi ibadethane yapılmadı yapmayın diye Nehyetti sallallahu aleyhi ve sellem. Başka, Ramazan'a bir gün ve iki gün önce başlamayı nehyetti. Çünkü kitap ehli bunu yapıyordu. Değil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nehyetti. Başka, kişilerde aşırılığa gitmeyi nehyetti. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar peygamberlerinde aşırılığa gittiler. Hristiyanlar, İsa Allah'ın oğlu dediler. Yahudiler de Özeyr Allah'ın Allah'ın oğlu dediler. Peygamber ise Onlara muhalefet olsun diye bir sebeplerden bir tanesi de onlara muhalefet olsun diye nehyetti sallallahu aleyhi ve sellem. Başka başka tırnak ile kurban kesmeyi nehyetti. Çünkü Habeşiler tırnakla kurban kesiyordu. Bazı tırnak, hayvan tırnağı ile kurban kesiyorlardı. Sırf onlara muhalefet olsun diye Hıristiyanlara muhalefet olsun diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tırnakla kurban kesmeyi, bir hayvan kesmeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nehyetti. Yani bu kadar hadisten anladığımız, ayetten anladığımız göre kafirlere muhalefet etmek meşru bir şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği gibi. Ve buna da sahabe radıyallahu taala anhum uymuştur. Ebu Bekir radıyallahu teala anhum Musannef Abdurrazzak'da geçtiği gibi Keda Bukhari'de de geçiyor. Bir kadın görür. Kadın Oruçlu e, hacca gelmiş. Hacca geldiğinde de e, konuşmamak için e, kendisine söz vermiş. Konuşmayarak hacca geleceğim. Haçta bir şey konuşmayacağım. Kimseyle konuşmayacağım. Bunu gören Ebu Bekir radıyallahu teala anhu yasaklar ve der ki bu senin yaptığın bu şey ehli kitap yapıyor. Yahudi ve Hristiyanlar yapıyor. Sakın onlara benzemedi. E, radıyallahu teala anhu kadını, e, kadını yasaklıyor. Adını yasaklıyor. Dolayısıyla kardeşler bu şeyde anladığımız anladığımız gibi kafirlere benzemek yasaktır. Peki bu benzemek nasıl olur? Bu benzemek bazen caiz olur mu? Neye dikkat etmemiz gerekir? Bunda da ilim ehli bazı kaideler zikretmiştir. Bu kaideleri de ben e, teker teker kısaca zikredeceğim. Birinci kayda <gülüyor> teşebbüh, kafirlere benzemek konusu sadece kafirlere has olan bir şeyde kafirlere benzenilir. Kafirlere has olan, sırf kafirlerin yaptığı, giydiği bir şey yaptığın zaman o zaman onlara benzersin. Ancak o elbise müminler ile kafirler arasında müşterek ise o zaman bu onlara benzemeye girmez. Bu onlara benzemeye girmez. Diyelim ki pantolon, Sırf kâfirlara has mı? Değil. E, müminler de giyiyor. Ha, o zaman bu kâfirlere benzemeye e, benzemek olmaz. Ancak diyelim ki kâfirlere benzemek ne gibi? E, onların bazı elbiseleri var, bazı şeyleri var. Sırf onların yaptı. Rapçilerin yaptığı gibi. Misal, e, onların onlara has olan bazı elbiseler var. O zaman sen öyle elbise giydiğin zaman onlara benzemiş olursun çünkü o onlara. Has olan bir şey. Müminler onu öyle elbise genellikle e, giymiyor. Bunu ne, bu kaydeyi nereden almış ilim ehli? Bu kaydeyi Şeyhülislam İbn Teymiye i̇ktida teala Sırat-ı Müstakim isimli kitabında zikredir. da Taberi, Kurtubi gibi e, İbni Hacer-ül Asgalani gibi e, ilim ehli zikredir. Bu kaydede Bukharda geçen Mughiret İbni Şube'nin hadisinde Mughiret İbni Şube der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şam'dan gelen bir cübbe giymiştir. Şimdi Şam o zaman kitap ehli yani Hristiyanların bulunduğu yer. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanlardan elbise almış ve Hristiyanlardan gelen gelen cübbeyi giymiştir. Caiz midir? Caizdir. Peygamber giymiştir. Niye? Çünkü o cübbe o zaman Hristiyanlar da giyiyordu, müminler de giyiyordu. Dolayısıyla burada bir benzeme söz konusu. Söz konusu değildir. Ancak fazilet ki öyle bir elbise var ki sadece kafirler giyiyor. Misal vereyim e, kız sislerin giydiği elbiseler gibi. Yani papazların giydiği elbiseler gibi. Sen onu giydiğin zaman onlara ya onlara has olan elbise giymiş olursun ve e, haram olmuş olur. Veyahut da moniklerin giydiği elbiseler var böyle. Öyle elbise giydiğin zaman onlara has olan bir şey giymiş olursun ve e, harama girmiş olursun. Dolayısıyla bu kaydeyi anlayabildiniz mi? Yani benzemek burada teşebbuh sadece onlara has olan meselelerde. Müminler ile kafirler arasında e, bu e, müşterek ise bu e, benzemeye e, girmez. İkinci kaydı ise kardeşler kafirlere has olan bir meselede onlara onların yaptığı gibi bir şey yaptığın zaman veya elbise giydiğin zaman fakat Niyetin onlara benzemek değil. Sadece benim hoşuma gidiyor misal. Örnek vereyim nazar boncuğu. Birçok bu bu kimin alametidir? Muşriklerin alametidir. Nazar boncuğunu kim takar? Şirk koşanlar takar. Çünkü der ki bu taş beni koruyor der. Bu ise şırktır İslam'da. Allahu Teala'dan başka kimse kimse seni koruyamaz. Cahiliye cahiliye dönemindeki gibi Cahiliye Arapları gibi taş, ağaç, e, bilmem toprak falan e, toprağa falan inanmaz müminler. Bu sadece cahiliyelerin inandığı şeylerdir. Bazı insanlara sorduğun zaman neden nazar boncuğu takıyorsun veya evine koyuyorsun dedi diyor ki süs için. Yani benim niyetim o beni koruyor diye falan böyle bir şeyim yok. Veyahut da onlara benzeyim diye yok. E, böyle bir süs için takıyorum diyorlar. Veyahut da bazen bazı kafirlere has olan elbiseler giyen insanlara sorduğun zaman ben onlara benzemek için takmıyorum ki. Ben e, bunu hoşuma gidiyor diye takıyorum diyorum. Misal. Kafirlere has olan bir şeyde onlar gibi yaptığın zaman niyet burada, kayda bu. Niyet fark etmiyor. Yani ister niyetin benzemek olsun ister benzemek olmasın haramdır. Çünkü o direktmen benzemiş oluyorsun. Velev ki niyetin Niyetin benzemek, benzemek olmasa da. Ancak niyetin benzemek olsa dahi bu daha büyük güna. Bu daha büyük güne şüphesiz. Ancak niyetin benim bu nazar boncu beni ta, ben inanmıyorum buna ama süs için takıyorum dahi olsa onlara otomatik ben onlara benzediğinden dolayı haram olmuş oluyor. Bunu bu kaydenin delili nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Abdullah ibn Amr radıyallahu taala anhun'un Buhari ve Müslim'de geçiyor bu hadis elbisesinde iki tane e, sarı sapsarı elbise görüyor. Üstünde sapsarı elbise görüyor. Diyor ki: "Ummu kemerake emaretke bihaza. Sen annen mi bunu sana emretti?" Peygamber böyle yani bu kadınların elbisesi demek istiyor. Sormuyor sen bunu niçin giydin? Niyetin nedir diye. Sormuyor. Direkt ona onu e, inkar ediyor. Çünkü bu o otomatikmen benzemiş olduğundan dolayı niyet niyet fark etmiyor demin deminki zikrettiğim eserde olduğu gibi Ebu Bekir radıyallahu teala anhu haç yapan sessiz olarak suskun olarak hac yapan kadına ne yapıyor? Sormuyor senin niyetin niye bunu yapıyorsun? Hristiyanlara benzemek için mi yoksa değil mi? diye sormuyor. Direkt ne yapıyor? Direkt inkar ediyor. Çünkü otomatikmen sen onlara be, onlara has olan bir şey yaptığın zaman onlara benzediğinden dolayı direkt Ebu Bekir radıyallahu teala anhu onu e, nehyediyor. Üçüncü kaide ise kardeşler bu benzeme konusunda teşebbüh sadece kafirlere, kafirlere has değildir. <gülüyor> kafirlere has değildir. Bu kaydeyi de Kurtubi ve Taberi, e, Şeyhülislam İbni Teymiye de zikretmiştir. Yani sadece kafirlere has değildir. Yani kafirlere benzemek haram olduğu gibi aynı şekilde müminlerin fasıklarına benzemek de haramdır. Bazı müminler var ama fasık dış görünüşü falan fasık olduğuna delil onlara benzemek de haram. Daha erkeklerin kadınlara benzemesi de benzemesi de haram. Allah Resul diyor ki kadına benzeyen erkeklere Allahü Teala lanet etsin. Ne gibi işte e, burasına zincir takmak gibi, koluna zincirler takmak gibi bütün bunlar Veyahut da eline kına yakmak gibi bütün bunlar kadınlara e, benze, benzemekten dolayı e, Allah resul sallallahu aleyhi ve sellem lanet etmiştir Daha şeytana benzemek ve haram İslam'da Peygamber diyor ki sol elinizle yemeyin çünkü şeytan, eş, şeytan sol eliyle yiyor Daha hayvanlara benzemek de haram İslam'da Hayvan gibi hareketler yapmak, onlara e, benzemeye çalışmak bazı insanlar yapıyor. Bazı e, şey e, fu şeyleri var. Hayvan gibi hareketler yapıyor yani. Bu da İslam'da hayvan gibi şey hareketler yapmak da onlara benzemeye çalışmak da haramdır. Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Müslim'de geçen hadiste köpeğin e, oturduğu gibi sizde secde etmeyin. Yani şeylerinizi, kollarınızı kaldırın secdede. Orada köpeğe benzediğinden dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem direkt orada ne nehyediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla kardeşler benzeme, teşebbü konusu sadece kafirlere has değildir. Ha, e, bu fasıklara, bidat ehline bazı bidat ehli ne yapıyor? Onlara has olan şeyler var. Bazıları onlara has olan bazı şeyler var. Bazıları asa, asayla geziyor. Bazılarının üstünde bir koskocaman sarık falan var. Kişi bunlar genellikle bidat ehlinin alameti olduğundan dolayı böyle şeyleri yapmakta, yapmakta caiz olmaz. Özellikle bidat ehline dikkat edilmesi gerekir. <gülüyor> Dördüncü kayda kardeşler, kafirlere benzemek seddü zeri'a babından nehyedilmiştir. Seddü zeri'a yani kendi zatı itibariyle haram değildir ya harama götürdüğünden dolayı haram kılınmıştır. Yani dediğim gibi onlara benzediğin zaman bu başka şeylere sürükler. Ne gibi? Onların ahlakı gibi daha sonra onların düşüncesi gibi onların inancı itikadına sürüklediğinden dolayı İslam bu kapıyı kapatmıştır. Buna seddü zeriya deniliyor İslam'da. Yani kötülüğe giden bütün kapılar İslam'da İslam'da kapanmıştır. Bundan dolayı ilim ehli Usulcular bir kayda getirir. Derler ki yani kötülüğe götüren bir yol haram olduğu zaman kötü o yol olduğundan dolayı kötülüğe götüren bir yol da kötüdür. Dolayısıyla haramdır. Buna seddü zeriya dedik. Bu hacet olduğu zaman helal olmuş olur. Hacet bulunduğu zaman. Hacet bulunduğu e, bulunduğu zaman. Ne, ne gibi hacet? Veya da bir maslahat bulunduğu zaman, bir menfaat bulunduğu zaman, büyük bir maslahat ve menfaat bulunduğu zaman, ne gibi? Bir örnek vereyim daha iyi anlarsınız. Kadınların kadınlara bakmak, yüzüne bakmak, şehvetle e, he, veya saçına bakmak nedir? Haramdır, değil mi? Haramdır. Bu niye haramdır? Çünkü kötülüğe Götürdüğünden dolayı haramdır. Çünkü sen şehvetle baktığın zaman daha sonra ne yapar? Zinaya doğru, zinaya doğru götürür. Dolayısıyla İslam bunun kapısını kapatmıştır. Harama götüren bütün yollar haramdır. Ancak bir maslahat bulunduğu zaman, bir maslahat bulunduğu zaman kadın yüzüne bakılması caizdir. Büyük bir maslahat bulunduğu zaman, ne gibi kişi evleneceği zaman evleneceği kızın yüzüne bazı alimler saçına da demiştir. Bak, bak, bakarlar niye? Çünkü burada bir mefsedet var, bir maslahat var. Şeriat ölçüyor. Maslahat mı yani? Sizin anlayacağınız dilde. For deal of na deal. For deal mı? Maslahat mı daha büyük yoksa mefsedet mi daha bu, büyük? Bu konuda maslahat daha büyük olduğundan dolayı şeriat bunu caiz görmüştür. İslam bunu caiz görmüştür ve evleneceğin kızının yüzüne bakılmasını veyahut da saçına eline bakılmasını caiz görmüştür. Aynı şekilde kafirlere benzemek de seddü zeri ababından haram olduğundan dolayı bir maslahat bulunduğu zaman onlara benzenilmesi benzenil, benzenilmesi caiz olur. Ne gibi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hendek savaşında ne yapmıştır? Hendek kazmıştır. Bu hendek kazılması Araplar müminler tarafından maruf olan bir şey değildi. Sadece kafirler yapıyordu. Yani onu yaptığın zaman onlara benzemiş oluyorsun hendek yaptığın zaman. Ancak burada büyük bir maslahat for değil olduğundan dolayı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu, bunu yapmıştır. Dolayısıyla sedd-ü zeria babından haram olan, kötülüğe götüren yollar, bu, bu babtan haram olan şeyler büyük bir maslahat olduğu zaman caiz olmuş olur. Buna bizim konumuzdaki misal verecek olursak i̇bn Teymiyye Teymi İktidar Sırat-ı Müstakim isimli kitabında diyor. Diyor ki bir mümin kafir beldesindeyse, kafir beldesindeyse misal, o kafir beldesinde e, müminler onu göndermiş casusluk için misal diyorum. Casusluk için onu göndermiş mümin devletine. Sen onu orada onlara benzemezsen seni yakalayacaklar seni e, hapse atacaklar. O zaman onlara benzeme caizdir diyor. Bu, bunu örnek veriyor Şeyhülislam İbn-i temi. Bu gibi şeylerde e, maslahatı daha büyük olduğu zaman bu gibi şeylerde bazı e, konular caiz oluyor. İnşallah bunu da bu kaydeyi de inşallah e, Kavaydu'l-Fıkhiye isimli bir dersimiz olacak. Takriben 10, 11 ders. Yani fıkıh kaydeleri bu kaydeyi de o, o dersimizde zikredeceğiz ve birçok misaller getireceğiz. İnşallah. Teala. <gülüyor> Başka bir mesele ise kardeşler başka bir kayde ise bu da beşinci muhalefet ile kafirlere muhalefet etmek ile onlara benzemek arasında fark vardır. Bunu da Şeyhülislam İslam i Temi iktidar -ı sırat Müstakim isimli kitabında der. Onlara benzemek ile onlara muhalefet etmek arasında fark vardır. Onlara benzemek, teşebbüh sadece onlara has olan bir şeyi yapmaktır. Bu haramdır. Yani kafirlere has olan sadece onların yaptığı bir şey yapmak bu haramdır. Muhalefet ise şudur. Müminler de yapıyor, kafirler de yapıyor. Ancak sırf ona muhalefet olsun diye ben başka bir şey yapıyorum. Bu Buna muhalefet denilir. Birincisine benzemek denilir. Birincisi haramdır, ikincisi ise mustahaptır. Yani müminler ile kafirlere müşterek olan bir şey var. Sen sırf onlara muhalefet olsun diye ben bunu yapmıyorum dersen bunda ecir alırsın. Ne gibi Şeyh Elbani Rahimullahu Teala e, sade örnek veriyor. sadi sol e, sol e, ele takmak. Diyor ki bu müminler de sol ele takıyor. Kafirleri de sol ele takıyor. Bunda bir beysi yok. Sol ele takılır Benimki sol elde. Fakat diyor ki sırf onlara muhalefet olsun diye yaptığın zaman diyor Elbani e, buna ecir alırsın ve sevap alırsın. Muhalefet ile Benzemenin arasındaki fark anlayabildiniz mi? Anlamayan varsa şimdi sorsun. Tamam Tayip. Benzemek yani sadece kâfirlere has olan bir şey. Anlayabildin? Mi? Tamam. Has olan mesela papazın elbisesini giymek gibi. Onlara has olan sen de papaz elbisesi, monik elbisesi giyiyorsun. Bu haram. Bu haram. Bir de muhalefet var. Yani kâfirlere has değil. Hem müminler giyiyor pantol gibi. Hem mümin giyiyor hem kafir giyiyor. Bu has mı? Yani Bu caiz mi? Caiz. Ancak sen dediğin zaman ben sırf kafire muhalefet olsun diye e, e, pantol değil de sövp giyeceğim dersen misal. Cellabe giyeceğim dersen bunda ecir alırsın. Anlayabildin tamam. mi? Niye? Bu kaide-i ilme nereden almış? Ee, Bukhari'de geçen geçene Hureyre'nin hadisinde Allah resul sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki saçlarınızı ve sakallarınızı boyayın. Çünkü Kitap ehli boyamıyor. Yani kitap ehli, Hristiyan veya saçları ve sakalları beyaz. Siz onlara muhalefet edin, siz boyayın. Şimdi burada müminlerin de saçı şey ağrıyor, beyaz oluyor. Kafirlerin de saçı, sakalı beyaz oluyor. Ancak peygamber, yani bunda müşterek bir şey. Hem müminlerin saçı beyaz oluyor hem kafirlerin saçı beyaz oluyor. Yani bunda kafirlere has olan bir şey yok ancak sırf onlara muhalefet et olsun diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boyayın diyor. Dolayısıyla bu muhalefet mustahaptır. Benzemek ise nedir? Benze, benzememek ise farzdır. Benzememek farzdır. Muhalefet ise e, mustahaptır, sünnettir. Başka bir konu ise kardeşler e, kafirlere benzemenin başka bir meselesi ise e, kişinin sakalını tıraş etmesidir. Kişinin sakalını tıraş etmesi ee, icma ile haramdır. Bu icmayı i̇bn Hazm Rahimullahu Teala Maratib-ül İcmai isimli kitabında ve İbn-i Teymiye Teala Mecmu'l-Fetavasında icma'yı nakledir. Dolayısıyla hiçbir alim, muteber hiçbir alim bunun helal olduğunu dememiştir. Sahabeden tut, ta ki i̇bn hazma Hazm'e kadar İbn-i kadar bütün alimler buna e, haram demiştir ki dört mezhebin görüşü de budur. E, i̇bn Muflih, Nevavi, Gazali e, Hanefilerden Kemal İbn-i Humam gibi büyük alimler e, bunun kendi mezheplerine göre haram olduğunu e, beyan etmiştir. <gülüyor> Sakalı tıraş etmek kafirlere benzemek dedik. Bu da e, bu da kafirlere benzemek ise İslam'da Haram dedik sakalı tıraş etmenin başka bir mefsedeleri, kötülükleri var. O da peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefet etmektir. Pey Allahu Teala diyor ki: "Fel yahzirullezine yuhalifun an amrihi en tusibehum fitne ov yusibehum azabun elim." Peygamberin emrine muhalefet edenlere bir fitne ile veyahut da büyük bir azap ile müjdele diyor Allahu Teala. Dolayısıyla peygamberin emrine muhalefet ettiğin zaman bu ayet o kişinin hakkında muntabık olmuş olur. وَمَا <gülüyor> Peygamber size neyi verdiyse onu alın, neyi yasakladıysa ondan da ondan da sakının. Ki peygamber diyor ki sakallarını uzatın, bıyıklarınızı bıyıklarınızı kısaltın. <gülüyor> Başka bir mefsede ise kişi sakalını e, tıraş ettiği zaman Allahü Teala'nın yarattığı, hilkatini yaratılışını değiştirmiş, değiştirmiş olur. Allah Teala ayetinde iblisin, şeytanın diliyle diyor ki: "Ve emr annahum fe la İblis diyor ki: "Onları emredeceğim, insanlara emredeceğim Allah'ın yarattığı şeyleri değiştirsinler." diyor. Ne gibi Allah'ın yarattığı bazı erkeklerin kadın olduğu gibi misal. He? ilim ehlinden Şeyh Albani e, Dehlavi ve e, Şenqiti rahimehullah Teala e, der ki: Sakalı kesmek de Allah'ın yarattığını değiştirmeye dahil olur dolayısıyla e, bu e, haramdır derler. Başka bir mefsedi ise sakalı tıraş etmek kadınlara benzemektir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kadınlara benzeyen erkekler Allahu Teala Allahu Teala e, lanet etsin, lanet etsin diyor. Sakal hakkında bazı hükümler var. Onları kısaca zikredeyim. Lecnetü daime yani heyet kibarül ulemanın fetvasına göre soruyorlar i̇bn Baz rahimullahi teala başında diyorlar ki sakalsız imamın arkasında namaz kılınır mı ee, diyor ki o kişiye sakalsız olan imam büyük günah işlemiştir çünkü kişi e, günaha küçük günaha devam ettiği zaman devam zaman o küçük artık küçük kalmaz büyüyer dolayısıyla büyük günah olmuş o imama nasihat edilmesi gerekir. Nasihata uymuyorsa, bak bin bazı fetvas. Uymuyorsa, o kişinin başka sakallı olan imamın arkasında namaz kılması gerekir. Namaz kılması, onun arkasında namaz kılmayın. Başka sakallı olan insanın arkasında namaz kılması gerekir. Eğer onu da bulamazsanız, o zaman arkasında namaz kılın. Çünkü e, burada e, maslahat e, mefsedetten daha e, daha büyüktürdür. Keda, lejne bin bazı fetvasını göre bir e, kapır, e, berber, Peygamber e, şey, İbn Baza soruyor, işte ben sakal da falan kesiyorum diyor. Bu haramdır çünkü Allahü Teala diyor ki, wa la ta'wanu al al kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmayın diyor. Başka bir konu, sakal ile istihza etmek, yani alay etmek. Bu da lejnet-ü daime. Binbaz'ın fetvası var. Sakal ile alay eden kişi eğer dininden dolayı alay ediyorsa, sakal sünnetten dolayı alay ediyorsa bu kişi riddeti gerekir. Yani bu kişi kafir olur diyor. Başka bir e, hüküm ise bazı insanlar e, sakal, e, yani, sakal e, takıyor, yapıştırıyor. Şey sakal, <gülüyor> yalandan sakal yani. Bu da haramdır çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki la ana lanallah elvaslete velmustausile kendisine saç ekene saç yapıştıranı Allahu Teala lanet etsin diyor. Bunu yapan kadınları Allahü Teala lanet etsin buyuruyor. Başka bir hüküm ise sakalı örmek. Bu da haramdır. Çünkü Royfe'an hadisinde de geçiyor. Allah Resul diyor ki yar vef'a l'alla l hayat setatul bik eyr <gülüyor> wafe ben umarim ki senin ömrün çok uzayacak fa ahbirin nas insanlara haber ver ki en men aqade lihiyatehu ören au taqalleda vetran ve yatta e, nazar boncuğu gibi şeyler takan au stancabirecain au dabeten au birc'i dabeten au azmin veyatta e, hayvan pisliği ile istinca eden temizlenen Veyahut da kemik ile temizlenen kişiden ben beriyim diye insanlara haber ver. Dolayısıyla sakalı örmek e, caiz değildir. Başka bir hüküm ise kardeşler, sakalı taramak, e, saçı yağlamak e, sünnettendir. Zira Sehl İbni Sa'd'in hadisinde der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sakalını çokça tarıyordu. Kâne fiil muzari kullanıyor. Yani yuser-i devamlık tarıyordu. Ve saçını e, sallallahu aleyhi ve sellem yağlıyordu. Dolayısıyla saçını ikram etmek, sakalını ikram etmek e, sünnettendir. Başka bir hüküm ise sakal hakkında sakalın diyeti. Bir kişi başkasının sakalını yaktığı zaman ve o kişi de sakal çıkmadığı zaman İslam'a göre e, Ebu Hanife ve İmam Ahmed'in ee, görüşüne göre o kişiye tam bir diyet gerekir. Yani kişi adam öldürmek ile sakalını e, e, yakmak aynı diyet. Yani yüz deve. Adam öldürsen de yüz deve, sakalını e, yaksan da yüz deve. Bu İmam Ahmed ve e, Ebu Hanife rahimullahu teala'nın e, görüşleri. Keda bu görüşlerden sakal, saç daha yüz deve şeyden e, şeyler, kaşlar bir de gözünün üstündeki şeyler bunlara yüz deve e, gerekir. Başka bir e, hüküm ise kardeşler kişinin e, sakalını veyahut da saçını e, boyaması beyazlaştığı zaman boyaması siyah hariç diğer boyalarla boyaması henna gibi yani kına gibi Kırmızı veya da sarı bu gibi boyalarla boyanma müstehaptır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır ve bunu da e, yapın demiştir. Ancak siyah yasaklamıştır. İlim ehlinden bazıları İbni Cevzi gibileri, As, e, İbni Cevzi, İbn Ebi As gibileri siyah boyamayı da caiz kılmışlardır. Çünkü e, Hasan İbn Ali, Ali radıyallahu anh oğlu Hasan, peygamberin torunu yani e, sakalını siyah boyuyordu. Bu eser sahih bir eser. Ancak e, bizim için önemli olan e, Peygamber'in sözü. Herhangi bir sahabenin sözüne, her, herhangi bir sahabenin Peygamber'in sözüne muhalefet ettiği zaman kimin sözü alınır? Sahabenin e, Peygamber'in sözü alınır. Peygamber'in sözü alınır. İbn Abbas radıyhi, hatta Abu Bekir ve Ömer dahi olsa İbn Abbas diyor ki aleyküm en an aleyküm hicareten Neredeyse başınıza semadan taş yağacak. Ben Allah Resulü böyle dedi diyorum. Siz ise Ebu Bekir ve Ömer böyle dedi diyorsunuz. Korkuyorum ki başınıza taş yağacak deyip eee nehyediyor. Ee, Teala anhum. Başka bir mesele ise kardeşler bu zamanın bidatı bazı insanlar sakallarını keserken diyor ki hocalar genellikle bu diyor ki ben işte davet etmek için insanlara güzel görünmek için sakalımı kesiyorum bu, bu ise şüphesiz ki batıldır çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği bir şeyde hiçbir zaman mefsedet olmaz kötülük olmaz nehyettiği bir şeyde hiçbir zaman yapamazsın bunu bundan dolayı bu e, Albani rahimallahu teala buna e, bidattan saymıştır <gülüyor> başka bir mesele ise kardeşler Kişinin e, bıyığını kısaltması. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, bıyığını uzatmak mecusilerin alametidir buyuruyor. Dolayısıyla mecusileri ateşe tapanlara benzemek caiz değildir. Dolayısıyla kişinin bıyığını e, uzatması haramdır. Bilakis kişi bıyığını e, kısaltması gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyığını almayan bizden değildir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat bu kısaltmak e, tamamen mi tıraş etmek mi yoksa e, aşırı derecede kısaltmak mı yoksa sadece e, üst dudağın görülebilmesi yani üst dudağın görülebilmesi için kısaltmak mı? ilim ehli bunda ihtilaf etmiştir. İmam Ahmet'den bir rivayet. Ebu Hanife rahimullahu teala'ya göre e, bıyığın tıraş edilmesi sünnettir. Çünkü bu İbn-i Umar radıyallahu teala anhu'dan sabittir Esrem rivayet ediyor İbn-i Umar radıyallahu teala anhu Bıyığını tıraş Ancak bu görüş Yani zayıf bir görüştür Tıraş de inkar etmeyiz Çünkü sahabeden yapan olmuştur Ancak daha doğru olan görüş Sahabenin birçoğu Kısaltmıştır Sahabenin birçoğu Kısaltmıştır Bazıları sahabenin bazıları Selemet İbn El Ekva gibi eee Ömer Radıy gibi ve diğer bazı sahabeler aşırı derecede kısaltmıştır. Bazıları da bu e, dudan görüneceği şekilde kısaltmıştır. Ömer radıyallahu anhu gibi. Çünkü Musannafı Abdurrezzak'ta geçiyor ki Ömer radıyallahu anhu kızdığı zaman bıyığıyla oynardı. Yani bıyığıyla oynadığına göre uzundu yani. Ancak şurasından alıyordu. Başka bir mesele ise bıyık hakkında. As Sibel dediğimiz bıyığın yan tarafında olan e, sakala doğru e, sarkan kısım. Bıyıktan mı yoksa sakaldan mı? Yani kısaltılması gerekir mi gerekilmez mi? İlim ehli bunda e, ihtilaf etmiştir. Bazıları demiştir ki bilakis ilim ehlinin çoğu demiştir ki bu bıyıktandır. Dolayısıyla kısaltılması gerekir demiştir buralar. Az bir e, kısımda az bir bölümde ilim ehlinin bazıları da e, sakaldandır demiştir. Dolayısıyla kısaltılması e, bırakılması gerekir demiştir. Bazılar da demiştir ki bu da İmam Ahmet'in e, görüşü muhayyerdir kişi. Yani ister kısaltır ister ister e, bırakır. allah Alem yani doğru olan görüşte kişi muhayyerdir. Yani ister kısaltır bu yan tarafları isterse, e, isterse e, bırakır. Başka bir kaydıysa kardeşler ve son kayda ilim ehli <gülüyor> der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme niyette ittiba etmek zahirde ittiba etmekten daha evladır. Nasıl? Şöyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niyetine ittiba ettiğin zaman Zahire ittiba etmekten daha evlat. Örnek vereyim daha iyi anlarsınız. Ömer radıyallahu teala anhu bir gün giderken Mustafa Abdurrazzak'ta geçtiği gibi bazı insanların özellikle bir yerde namaz kıldığını namaz kılmak için özellikle bir yere gittiklerini görüyor. Diyor ki bunlar niye oraya gidiyor? Diyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada, burada namaz kıldı. Ömer radıyallahu anhu yasaklıyor. Diyor ki sizden öncekilerin helak olmasının sebebi peygamberlerin eserlerini takip ettiğinden dolayı kim nerede namaza denk gelirse orada kılsın. Özellikle bir yer aramasın. Bak, Ömer radıyallahu anhunun fıkı burada öne çıkıyor. Ne demek istiyor Ömer radıyallahu teala anhu? Diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolda giderken orada denk geldi. Namaz vakti orada denk geldi. Orada e, bineğinden indi ve orada namaz kıldı. Denk geldiğinden dolayı. Özellikle orayı seçmedi. Orada namaz kılmak için seçmedi. Dolayısıyla sana sünnet olan nedir? Nerede namaz denk geldiğin zaman orada? Orada namaz kılmandır. Özellikle bir yer seçtiğin zaman ne olmuş olur? Peygamberin niyetine muhalefet etmiş olursun. Anladınız mı? Bundan dolayı ilim ehli diyor ki pe peygamberin niyetine bakmak gerekir. Bundan mesela bazı insanlar, bazı bidat ehli diyor ki özellikle kabirlere gidip Kabirlerde dua etmek kişinin kendisi için mustahaptır, güzeldir. Niye? Çünkü peygamber diyor ki, e, peygamber e, kabire gittiği zaman şöyle dua ediyordu. Neselullah اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ العفية. Allah Bize ve size Allah, Allah'tan afiyet isteriz, güzellik isteriz diye dua ediyordu. Bak bize ve size bak kendisine de dua ediyor. Dolayısıyla biz kabire gidip orada özellikle bize dua, kendimize dua etmek mustahaptır, güzeldir diyorlar. Cevap olarak ne diyoruz? Diyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabre gitmesinin niyeti kendisine dua etmek için gitmemiştir. Bilakis oradaki ölüye dua etmesi, affolması için Allah'a dua etmesi ve ölüm hatırlama için gitmiştir. Daha sonra kendisine dua etmek de tabi, an, tabi olarak gelim. ikinci plan olarak gelmiştir. Ha sen bu ikinci planı birinci plan yaparsan kasıt yaptığın zaman ne olmuş olur? Bidate girmiş olursun. Bu kaydeden anlayacağımız şey peygamberin niyetine de dikkat edilmesi gerekir. Buna niye söyledim? Bazı insanlar özellikle kavminin elbisesini giymeyip misal tevp, cellabe sizin anlayacağınız uzun şeyler giyiyorlar. Türkiye'de misal. Bu ise bidattır. Niye bidattır? Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiğinde kendi kavminin kendi halkının elbisesini giymiştir. Kendi halkının o zaman kendi halkının elbisesini giymiştir. Sarık giymiştir. Çünkü o zamanki Araplar sarık takıyordu. Ve onların elbisesini giymiştir. Dolayısıyla sünnet olan nedir? Sen de kendi kavminin elbisesini giymendir. Senin kavmin, senin topluluğu nasıl giyiniyorsa öyle giyinmendir. Haram olmadığı müddetçe tabii. Haram olmadığı müddetçe. Sen de onların elbisesi gibi giyinmendir. Sen, on, yani sünnet olan budur. Sen bu konuda yok ben onların elbisi kavmimin elbisesi gibi değil de cellabe giyeceğim misal, sarık takacağım dediğin zaman bidata girmiş olursun. Niye? Çünkü peygamberin niyetine muhalefet etmiş olursun. Çünkü peygamber ne yapmıştır? Kavminin elbisesi gibi giymiştir. Bak burada niyete bakıyorsun. Dolayısıyla senin de niyetin nasıl olması gerekir? Kavminin elbisesi gibi elbise giymen gerekir. Dolayısıyla bu bidata girmiş oluyor. Kavminin elbisesi gibi giymediğin zaman... İkincisi şöhret elbisesi olmuş oluyor. Şöhret yani sen Türkiye'de misal tevple, cellabe ile gezdiğin zaman ne oluyor? Meşhur oluyorsun. Bu ise yasaktır İslam'da. Yani öyle bir elbise giyiyorsun ki o elbiseyle herkes seni tanıyor. Bu da yasaktır. İbn-i e, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöhreti e, her şeyde yasaklıyordu. Hem elbisede hem şeyde yani öyle bir şey yapıyorsun ki şöhret oluyorsun. Öyle bir elbise giyiyorsun ki şöhret oluyorsun. Bu İslam'da bu İslam'da yasaktır. Dolayısıyla şu an bizim topluluğa bizim Türkler olarak e, Türkiye'de, yani burada e, artık Araplarla birleşmişsiniz. Türkiye'de cellabe giydiğin zaman sünnet midir bidat mıdır? Bidattır. Niye? Çünkü peygamberin yaptığı şeyi muhalefet etmiş oluyorsun. Bu bir. İkincisi ne olmuş oluyorsun? Şöhret, meşhur olmuş oluyorsun ki bu da, bu da İslam'da, bu da İslam'da haramdır. Dolayısıyla kardeşler, bu, bu konu bu konuya da e, dikkat dikkat edilmesi gerek. Ancak diyelim ki e, sen öyle bir elbise giyiyorsun ki kavminin elbisesi diyelim Sudanlar. Sudanlar hep saka, sarık takar. Sudanlar. Sudanlar sarık takıyor. Sen de sarık takıyorsun. Ve niyetin peygambere benzemek de oldu. O zaman ecrini alırsın. Ecrini alırsın. Çünkü İbni Ömer radıyallahu teala anhu septiye denilen bir ayakkabı türü giyiyordu. Sorulduğunda niye bunu yapıyorsun diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayakkabıyı giyiyordu. Yani o niyetle yaptığın zaman ecrini alırsın. Ancak şöhret olmaması şartıyla ve kavminde o elbiseyi e, giymek, giymek şartıyla. Ee, bu kısaca e, bir e, derste bugünlük inşallah teala gelecek e, programda e, tertipli bir ders yapacağız yani bir kitaptan okuyacağız e, ister akide olsun inanç ister fıkıh olsun ve fıkıhta da özellikle zekat babı zekat hakkında bir devre yapacağız alışveriş babı tacirler için e, duyurulur İnşallah bu gibi konuları e, tafsilatıyla e, zikretmeye çalışacağız derslerimizde. O e, sallallahu ala seyyidina muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. E, sorularınız varsa buyurun. <gülüyor> konu mesela e, tavuk şimdi ben oradan ne <gülüyor> ya. Yani sen şu an yani sen şu an Türklere muhalefet ediyorsun. Ama ben, sen de mi geziyorsun? Yok. Yok. Yani çoğu zaman, e çoğu <gülüyor> zaman mağriplerle. Yok yok, doğru. Herkesle geçiyor. Ala kulli hal, yani en doğru olan, e yani e kavminin elbisesini giymenin. Yani, e Şanlı. Weidebrook. E en doğru olan budur. Bir de belki de ailenle aranda, seni bilmiyorum ama birçok kişi Tevup-Cellab'ı giydiği zaman annesi babası arasında bazı fitneler olabilir veya da bazı akrabaları bunlar aleyhinde konuşabilir fitne yapabilir yapabilir bu da bütün bunları def edilmesi için e, sünnet olan e, yapılmaması gerekir birakis kendi kavminin elbisesini giyilmesi gerekir şart geniş olması ve kısa olmasın mı e, tabii şey e, paçalar e, paçalar şeyin e, bu topuklardan aşağı olmaması gerekir Buna dikkat edilmesi gerekir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, topuktan aşağı olan şey ateştedir buyuruyor. Ee, onun için ee, caiz değil. Bazılar diyor ki, ee, işte kibirli olmadığın zaman, kibir olarak yapmadığın zaman caizdir diyorlar. E, bu ise doğru bir şey değildir. Çünkü topuktan aşağı yapmak bir kibirdir. Kendi haddi zatında bir kibirdir. Bundan dolayı Topuktan aşağı giyen insanlar topuktan üstün, üstünde giyen insanlara hakir görüyor. Ee, küçümsüyor. Şunlara bak. Ee, kısa paçalılar falan. Dolayısıyla anlıyorsun ki bu kendi zatında bir kibir. Adam kendini büyük görüyor. Onu küçük görüyor. Yani bunun kibir olduğunu otomatikman e, anlaşılıyor. Ee, bir de e, biraz bol olması gerekir. Bu kadar. Bir şey hocam bu ispat isim oradaki İsmail Han'ın cemaatı. Adamları Fatih de bildiğin gibi şey uzun elbise giyiyorlar. Cübbe veya bazen gelabeyi de Bunların kimlerin ne oluyor? Yani bu dediğim gibi bu, bu insanlar zaten sünneti bilmeyen insanlar. Yani mesela, tarikatçılar, tasavvufçular. İsmail elbise meselesine baktığımda o kıyafete. Bunlar zaten yani sünneti e, bilmeyen insanlar e, bidat işliyorlar. Ancak o kavimde meşhur olduysa normallaştıysa yani o da göze batmıyor. O normallaştıysa o başka. Giyebilirsin. Orada normallaştıysa. Fatih demişsen normallaşmış. Giyersin. Problem yok. Ancak öyle bir elbiseyle sen İzmir'e git veya başka bir yere gittin zaman hem şöhret hem kavminin elbisesine muhalefetten dolayı caiz olmaz. Evet. Tamam. Ya şimdi böyle deyince düşünüyorum. Burada ama normalleşmiş. Mesela hakan biskince hiçbir şey, kimseye hiç kimse bir şey demiyor. Tabii, kimse bir şey demiyorsa e, yani akrabalarında da normal olarak görünüyorsa giy. Anlayabildin mi? Yani burada yani bazı bölgeler var Olanda da ya, kamis giymen he, kadının nikapla gezmesi çok normal bir şey. E, ancak bazı bölgelerde de var e, sen sevup ile gezdiğin zaman yani meşhur oluyorsun falan o zaman oralarda sevup falan giymen caiz olmaz diyeyim Urfa belgesi gibi mesela. Orada kanıçta gezebiliyorsun. İnsanlar zaten var orada. O zaman orada caiz olur. Yani ancak o, o kültürde yoksa o zaman öyle elbiseler giymek doğru değil. Ancak dediğim gibi elbisenin haram olmamasına dikkat edilmesi gerekir. Evet. Şey, sakal kesmenin bir ölçüsü var mı? Hani... Sakal e, kesmenin e, ilim ehli arasında iki görüşü var. Bir kabza yani bir tutamdan az kesmen bir tutamdan fazlasını kesmek caiz diyen alimler var. Elbani gibi İmam Ebu Hanife gibi ve bazı alimler İmam Ahmet gibi Zira İbni Ömer radıyallahu teala anhu bunu yapmıştır. Sakalın bir tutamdan fazlasını kesmiştir. Ve diğer sahabeler bunu inkar etmemiştir. Dolayısıyla icma-i sukuti gibi bir şey olmuş diyor. Elbani Rahimullahu Teala. Diğer bazı alimlerde binbaz gibi e, Useym'in gibi bazı alimlerde diyor ki peygamber diyor ki bırakın, uzatın. Dolayısıyla e, şey edilmez diyor yani alınmaz diyor öyle uzatılır diyor. Allahu Alem e, bir kabzadan aşağı alınması e, daha racih gibi bir şey. Yani bir kabzadan demek daha fazlasını arama mı geliyor? Bir kabzadan daha şeyini... Yok, haram değil. Haram diyen yok zaten. Kısaltmak sünnettir diyorlar. Daha, yani, e bir kabzadan daha aşağısını Yok yok, ne zaman hani, tam haram oluyor? Onu demek istiyorum. Hani, i̇lla jilet, jilet vurursam o zaman haram hükümet Yok, giriyor. bir kabzadan aşağı yaptığın zaman. Tabii yani bunu jilet vuranla kısaltan şeyi bir değil. Jilet vuran tam kadına benzemiş oluyor. O konudan daha şey. Ancak... Ee, sahabelerden bazı eserler var. i̇bn Abdilber, Abdülber e, Temhid isimli kitabında şey diyor. E, İbrahim-ül Hasan-ül Basri sahabeden bazıları e, sakalları e, şey olduğu zaman bazı kıllar çok uzuyor, bazıları uzamıyor. Bunları düzeltirler dedi. Tabiinden, sahabeden bazı eserler var. Onun için o görüşü alan insanlarda da, da ya, fazla inkar etmeyiz. Yani şey olduğu zaman. Tamam. darmadan olduğu zaman. <gülüyor> evet. Bizim Türkler de bu Muharrem ayında aşure torbası yapmak meşhur. Ne? Onu yapıp evlere gönderiyorlar. 10 eşya katıyorlar. Ondan bereket umuyorlar. Evet. Peki bu bize verildiğinde komşularını komşulara dağıtıyor ya. Yememiz caiz midir değil mi? Şimdi bu aşure hakkında bir uydurma bir hadis var. Diyor ki o gün ehlinize ee, e, akrabalarınıza ikram edin. Yemek yapın diye. Bu uydurma hadisten dolayı gelen ve şialardan dolayı gelmem bir şey. Dolayısıyla böyle bir şey yapılması bidattır. Caiz de değildir. Alınması da caiz değildir. Alınmaması gerekir yani. Dök gitsin. İnsanlara beyan edilmesi lazım yani bu sünnetten olmadığını bu Şia'lardan geldiğini insanlara beyan edilmesi lazım. Camide de yapılıyor mu? Demek camide bidat işliyor. Hayyakumullah, <gülüyor> <yedim mi>? <gülüyor> <gülüyor> barakallahzik. <gülüyor> <gülüyor>